Allahü Teala, fi Kitab-ı Kârim, tetafa kruhum, an mazâliyin, ruhun abun, kafu ve tamga, vamma mazetnâhum fi kum. içindir ki kainatın sahibi namazda huzuruna yönelmeye bizi davet eder. Bize hakikati anlatan, bize doğru Selam'ın devatif sünnetlerle, nafilelerle, kâidatın sahibine sürekli münakabe arayışı içerisinde olduğunu görüyoruz. Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam, harf ibadetler dışında nafile olarak günün ilk saatlerinde önce sabahın sünnetini kılarlar. İmam Müslim'in rivayetine göre Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam Sabahın sünnetini kılarken, uzun okuma, büyük bir buluşma var. Ardında binlere ulaşan sabrıyla, büyük bir cemaatle kainatın sahibinin huzuruna çıkacak. Onun için sabahın sünneti, o büyük ve muazzam buluşmanın mukaddimesi mesafesinde az olurlar. Fakat Efendimiz ve Vesselam'ın, ektidati fevkalade ehemmiyet arz ediyor. Genellikle birinci rekapta kul ya iduhalli kafirûn, kafirûn suresini okur. İkinci rekapta kul huvallâhu vahar, yani illa suresini okur. Allah Resulü aleyhissalâtu vesselâh sabah uykudan kalkmıştır. Şimdi bir İslami bilim, İslam'ın şuur inşa etme vaktidir. Akşama kadar hayatın içerisinde şu kadar sonunla yüzleşilecek. belki peki bunları aşabilmek için Müslüman'da nasıl bir zihin ortamı inşa edilmelidir? Neden kafirin suresi? Çünkü muhterem kardeşlerim kafirin usulesinde bir diş var. Kelime-i tevhid gibi kelime-i tevhid La ilahe diye başlıyor, Allah'tan başka Allah'u ahar. Bu ikrar üzere adımlarına. Kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Nafile olan, sabahın sünnetini kılıyor. Sonra sabahla öğle arasında uzun bir vakit var. Efendimiz o vakit içerisinde duha namazını kılarlar. Fakat duha namazını gözlerden gizlemeye çalışırlar. Çünkü asharı, ümmeti o vakit içerisinde dünya işleriyle maişetleriyle meşguldürler. Beni görüp sürekli aynı şeyi yaparlar. Sabahtan öğleye kadar tutuşa şemze itibaren namaz kılarlarsa zorluk çekerler diye. Gene tıkraç yerlerde kılardı. Ayşe annemiz radıyallahu anh'a min her seferinden döndüğünde evime geldi şu kadar yorgunluğa rağmen Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam kuşup namazlarını ihmal etme, sefere gidelim. Mektup her girişinde eğer farz namaz kılınmayacaksa Mesih'i selamlama adına tahiyyatü Mescid namazını kılar. Ebu Katar'a rivayet ediyor radıyallahu anh'a. Efendimiz aleyhisselamın huzuruna varmıştı. Ashabıyla sohbet ediyorlardı. Bu daha önemlidir. De. Tahiyyatü Mescid namazını kılmadan aleyhissalatu vesselamın konuşuyordunuz buraya geldim, sizin şu ifadelerinize öğrenci olabilmek için namazı terk ettim buyurduğumda. Aleyhissalatü selam bu ifadesiyle ona şunu tepkin ediyor. Önce kainatı sahibinin hakkını yerine getirin. Ondan sonra peygambere karşı ifade. Yani önce namaz sonra benim huzuruma geldi. Kardeşim Allah Resulü aleyhissalatü vesselam hayatı boyu fazlasının dışında gece ve gündüzler, nafid ibadetlerine devam ettiler. İmam Hüseyin rivayet ediliyor. Ayşe radıyallahu anh'a buyuruyorlar ki gece kalkandı, evde namlayo, Allah Resulünü arar bu nerede diye secdede ayak Ne zaman ki yaşandılar? Artık ayakta duramıyorlardı. Gece kalkarlar, namaza başlarlar. Yorulunca artık ayakları taşımıyordu kendilerini. Oturur, oturur fakat ayaklarına dervan Şerimize onu varimatik eden var boyu namaz kılmaktan mübarek ayaklarının kanavar biçimde da şiştiğini anlatıyorlar. Geceler boyu nefesi kalmamıştı Allah Resulü'nün yürümeye hasta halinde. Fazlamazlar bile insanlar düşerken Allah Azze ve Celle daha ziyade duruşlarıyla asabın üzerindeydi oldular. Şimdi bunu da Enes bin Malik ayet ediyor. Allah Resulü o halde görenler namazda öyle bütünleştiler ki şu ayeti halledeyle tercüme ediyorlardı. Tetecevata cumuhum alim medacir geceler uyku bastığı zaman hani insanlar bir şeyler yapınca şimdi. Şey Gece günün yorgunluğunu çıkarabilme adına partiler düzenliyorlar. Dans meclisleri, sabahlara kadar Allah'a isyan ediyorlar. Nimetin sahibine hakaret ediyorlar. Allah Resulü, O'nun ashabı, O'nu görenlerle geceler yataklarından kalkıyorlar. Saat biri, ikiyi gösterdiğimde. Yed'ûn arbağum halkı ve vettamâ. Rabbinin azabının korkusu, O'nun rahmeti içerisinde, O'na yöneliyorlar Ve öyle bir sahabe kavuşturanıyor ki yerinde. Yası yıkılıp eve gidiyorlar. Bir de istirahat ettikten sonra kalkıyorlar. Sabahın fecrine kadar, kâiratın, sahibinin huzurunda, gözleriyle görüp hayatını, hayatları, aleyhisselam gibi kıyamda duruyorlar, ibadet ediyorlar. Malinti sıkıntılar var. Malinti aşılmadık problemler var. Allah Resulü Aleyhisselam aleyhisselam, mekkede, o zor şartlar altında, başına işkembeler konarken de, nefesi tükenince de, ayaklarında derman Dermanı, namazla çay sahibine sahibi ne ticaretimde sığınamız da bencemizle hastamızın ilacı da acımızın çorbası da hayatımızın mihmandarı da ama Allah Resullerine salatu vesselam bize bu hakikat iksirini bıraktılar. Er-Ra'im muhseten kelam ve lemmi sarun kelamullah melik ta'zizun alamin. Cemal